Buongiorno Ankara, peper Jam zürme pizanın sunduğu modern sabahlarda buluşalım, buon appetito tutti. Mua! Modern Sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. İyi kalbi insanlar, günaydın efendim size modern sabahlar, devam ediyor. Oktay Demircis stüdyomuzda hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, good morning istiyoruz. Oktay, biraz toparlamış gibisin. Neyi? Bedenini ve ruhunu. Beden breakfast diyoruz ve e, Farin yokluğunu aratmayacağınızı da e, bir kez daha müjdelemiş oldunuz e, beden breakfast diyerek. <gülüyor> ne yapayım toparlamadığımı bir şekilde e, sana anlatmam gerekiyordu. Ee, bize Avrupa'nın hasta adamları gözüyle bakıyorlar sevgili dinleyiciler. Hakikaten dün Okta ile <gülüyor> neşe içinde. Ezhan'dan gelen ilaçları paylaştık. Vahir'in <gülüyor> ilaçları sabahtan alındığı için o aramızda yoktu. Gerçi yani yine yanımızda yufak bir, bir, bir arkasici verebilirdik ama kabul yani etmedi. Kabul etmedi. Öyle yaptı. E, bugünler hakikaten riskli günlerdi. Hava de, şahaneydi, şurup gibiydi. Eminim pek çok kişi onun havasına girer, hastalanmıştır. almıştır. Bir de gözü tok Vahir'in ilaç konusunda. Evet, hakikaten. Pazları mesela sen ilaç alırken şey yapar. Bakar yani ne alıyor falan filan. Çünkü ilacın kutusu aynı olsa da tıp dünyasında şöyle bir şey vardı. Daha doğrusu farmakoloji dünyasında biliyorsun. Kaba ayrı olanın tadı ayrı, tadı ayrı. ayrı olur diye. Aynı ilacı alıyorsun. Sen, adam bakıyor yani. Sende de var o ilaç kardeşim. Sen de al. Cık, yok. İlla ben Ege'nin aldığı ilaç. İlla ben Oktay İlla ben Hatice Hanım'ın aldığı ilaçtan alacağım. Ama ben severim yani. Birisi karşımda ilaç içiyorsa bana da versin isterim bir tane. Tansiyon ilacı da olabilir olabilir kalp ilacı da olabilir. Bir tane de sana versin. yani. Sesten gıcık oluyor musun? Sende ilaç yokken mesela biri böyle çıt diye o şeyin Ayşe ilaçın kutusu, cüretinin şeyini yapıp, blister bazılar. dediğimiz şeyin çıkış çıkışı sesi. Bazıları da o sese gıcık olur dayanamaz. Aa, ben bayılırım. Bir yerde ilaç var birazdan bize de damlar diye düşünürüm her zaman. En ufak olsa da. Yani mesela sen çok ciddi bir ilaç içiyorsundur. O zaman bir ufak bir vitamin kırıp vereceksin. Hayır, ben bunu alıyorum. Size de birer vitamin vereyim. En kötüsü ayıptır yani. Almanya'da teyzemin karşısında bir tane kadın ilaçları içmiş içmiş. Teyzem bana neden vermedin demiş. İstemedin ki demiş. Halbuki biz de biz ikram ederiz. Ee, Ege bu hikayeyi e, zamanında yani ben önce tebrik ediyorum bu hikayeden dolayı. Teyzenin başına gelmiş ve nesilden nesile aktaracaksın Aktarılan gibi. Aktarılan bir hikaye. <gülüyor> yani öyle seziyorum. Ege Alin ve seninle de paylaş bunu zamanı geldiği Tabii. zaman. Çünkü ben inanıyorum ki mesela George da bugün yaşısaydı Beni ayakta alkışlardı. Seni bu hikayenden dolayı ayakta alkışlardı. Veya William Defo biliyorsun. Evet. Robinson Crusoe'nun yazarıdır. <gülüyor> ayakta alkışlardı vallahi. O da doğru. aynı şekilde George Orwell'ın yanında e, ayakta alkışlardı. William Dafoe'yu biliyorsun. Robinson evet. Crusoe'nun yazarıdır. Daniel Dafoe'yu da biliyorum. O da ayakta alkışlardı. <gülüyor> Daniel Dafoe. William Defoe'yu biliyorsun evet o da ilk daha alkışlarım. bir tanesi artist bir tanesi yazar. Robinson Crusoe'nın yazarı. Robinson Crusoe'nın yazarı Daniel Defoe. William Defoe çeşitli filmlerde oynayan artist. Ya, William Defoe mu artist? William Defoe, Daniel Defoe tabii yazar o. Doğru. Daniel Defoe'yu biliyorsun. Nereden... Bir tane Defoe var ya koca Avrupa medeniyetinde Ondan herhalde vurgulandı o Herhalde Aman, William İkisi de ayakta alkışlardı ya Birisi taklalar atarak alkışlardı o. Birine William da bunu duysaydı ayakta alkışlardı demek ee, Şey mi sayılır? Güzel bir şey söylemiş mi sayılır? Yoksa bana ne ya William Karşı taraf anlamıyorsa güzeldir ya Alkışma alkış geçiyor işin içinde <gülüyor> Sonuçta yine bir Pek çok filmden tanıdığımız Adam William Defo yani o yani güzel... ayakta alkışlaması Bir tatil değil mi? Latun vardır. Çok güzel filmdir. William Defoe diyorsun değil mi? Aha. Çünkü Daniel Defoe Robinson Crusoe'nın <gülüyor> yazarıdır <gülüyor> efendim. Bu arada Robinson Crusoe'nın orijinalinde bunlar biraz e, yakınlaşıyorlarmış. Adada ne yapacağız? Cuman Efendi ile mi? Evet. Yani Sonuçta bu adada biz bizeyiz. Bazı ihtiyaçlarımız var falan. Bir de çok eleştirel bir kitapmış yani. Şey olarak bakınca. Biliyorsun değil mi Daniel Defoe'nın başına gelenleri? O kadar uzun olmasa da biraz kalmış galiba benim okuduğum. Neyi kalmış? Anlamadım. Adada. Denil Dafoe. Ha evet adada. Böyle bir mahsur kalma. Ha o hikayeyi bilmiyorum ben adada kalıp kalmadığını bilmiyorum da ee, bu zamanında ee, 1700'lerde mi artık 1600'lerin ortalarından sonra mı ikinci yarısından mı bilmiyorum. Bu direğe bağlanma ve teşhir edilme diye bir ceza var ya. Aha. Ney onun bir adı var. Onun nasıl? özel bir adı var çünkü e, karar verilirken uzun uzun şeyi efendim direğe bağlıyoruz başınızı da şişirmeyelim uzun uzun teşhir ediyoruz diye değil de tek bir kelimeyle anladım. nasıl mesela giyotin onun gibi böyle bir onun ismi var pi pi plasibit mi plasibit olamaz <gülüyor> olamaz evet, onun anladım. gibi bir şey evet, havalı bir kelimesi var on, onunla e, cezalandırılmış zamanında. Daniel Allah Defoe, Allah. Daniel Defoe'dan bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. William'ın yine açılan en kötüsü rol vermezler ve onun cezası olabilir. Tabii William Defoe ayrı ama Daniel Defoe'yı tanımayanlar için Robinson Crusoe'nun yazarıdır efendim. Herkes herkese ayakta alkışlasın noktayı boş yer. Kimsenin alkışında gözümüz yok. Pullante gibi oğlum bir günü oğlum. geride bıraktık. Bakalım nasıl maceralarla bugün nasıl olacak? Geçecek bugün. Bugün çok inceden bir yağmur var dışarıda. Evet hakikaten. Ince ince adeta sevinç gözyaşlarını akıtıyor hava şu anda. Bilmiyorum esnaf ıslatan dediğimiz yağmurlardan. Vallahi iki farklı, iki farklı bakış Fahir. Fahir mi? Fahir seni aldı. Demek ki bak, bu, demek ki onla program yapmak istiyordum. Kusura bakma. Eke benim en korktuğum şeylerden biri. Şimdi benim başıma geldiği zaman da Mesela benim ismi karıştırıldığı zaman Ben çok bozuluyorum ya Evet. Sen o özelliği biliyor musun benim? Ben sadece Oktay'cım denildiğinde bozulduğunu biliyorum ona bir defalarca söylediğin için ona, ona bozulmuyorum canım Ona biraz sinirlenme de var Ha bu Oktay'cım diyorsun ya İsmim karıştırıldığı sinir... zaman bir üzgünlük de geliyor benim üzerime Ben demek ki adam değilmiş hem <gülüyor> Ben insan değil miyem mi diyorsun Yani hem ondan Hem yani ismi söylenen kişinin de Ki bazen Orçu falan da dedikleri oluyor bana. Şimdi sana evet yerine. Hem de Oktay bu ismi yerine... karıştıran kişi adına da düşünüp üzülüyorum. Neyi yani mesela? Kastırıyor ki falan diye. Oktay yerine Orçun deyince o kadar değil de Oktay yerine bir sana fahir dediğinde hem kendi adına hem fahir adına demek ki ikincisinde o kişi gözünde tam bir değeriniz Değeri yokmuş Yok evet. Ki... Yani Aa, çok evet. O, o da var ama yani Orçun dese de üzülüyorum. Yani söyleyen kişi adına da üzülüyorum yani. Ne kadar karışık kafası demek ki adamın ki ne kadar yorgun ki ne kadar yani böyle netleştirememiş gibi öyle bir şey yapıyor falan diye üzülüyorum biraz da tabi bozuluyorum o da var e, ama şimdi o durumda kaldım. olmak gerçekten beni şu anda başka şekilde hislere verip yani bana Fahir bu dünyada en çok karşı olduğum adam hayır sana aslında çok isim geçti de ondan ya bugün evet yayında. doğru William William geçti Daniel, Daniel geçti William, George Daniel. geçti Defo geçti, Orwell geçti. Hatırlanamayan bir kelime. Hatırlanamayan bir kelime var, evet. Birden yüklenildi sana da, doğru Yani mı? öyle bir şey oldu. O da ne oldu? Doz aşımı dediğimiz. E bir de ilaçlardan da bahsettik. Tabii. Yani sen diyorsun ki ha hatalı mıyım diyorsun, değil mi? Bak, William Defo gülüşü yaptım sana. Ben de şarkıya bağlıyorum, kibar bir şekilde. Yap bakayım bir daha. Hatalı mıyım diyorsun, değil mi? Modern Sabahlar Modern Sabahlar Kimse kusura bakmasın sevgili sana severler bu güzel şarkıyı böyle mahvedemeyiz ilerleyen dakikalarda bir daha dinleyeceğiz Ela Eyüre ama şimdi gündeme bakmak için Oktay Demirci stüdyolarına bağlanıyoruz Oktay Bey günaydın günaydın biraz sesin geç. geç geliyor evet aa çok güzel yaptın ya biraz geç geldi vallahi çok güzel oldu iddia ediyorum Ege sen burada buraya gelip de burayı ziyaret edemezsin. Best'te diyorlarına gelip burada sen program yapamazsın. Ben pek çok yerler Best stüdyosuna koşa koşa geldim. Keşke gelsen. Sen orada YouTube'da video izletiyordun ben geldim ve senin portatif bilgisayarına bakmak için. Keşke gelsen buradan program yapamazsın. Buradan ben sana açıklama yapamazsın. YouTube'dan video izleyemezsin demiyorum. Gelip burada dinleyicilerimize kucaklaşamazsın diyorum. Bu stüdyolarda. Ben şimdi gidip mutfakta konuşup <gülüyor> geldim işte diyeceğim. <gülüyor> Ay Ne kadar güzel bir ülkemiz var evet, Fair'ı merak edenler varsa bir takım Tetkikler için daha doğrusu tetkiklerin Uzaması nedeniyle Çünkü yarı sibernetik Yarı insan ya Fair Evet belli bölgeleri Robotumsu o yüzden hem doktor gerekiyor Hem teknisyen gerekiyor bugün öyle bir Şey var dün doktor varmış Teknisyen yokmuş yani Robotik uzmanı yokmuş Bugün robotik uzmanı gelecekti falan filan Gibi şeyler var ee, inşallah güzel haberlerle dönecek stüdyomuza ve yeni donanımlarla. Ee, bir şeyler yükletecek kendine. Oktay yazılım mı donanım mı? Eskisinden daha e, sağlıklı olarak gelecek. Sevgili dinleyiciler, merak eden dinleyicilerimiz varsa hakikaten bilgilendirmiş olalım onları. Yazılım mı donanım mı? Ee... Bir, bir, birisi olsan hangisi olursun? Uçurumdan yazılım ve donanım düğse hangisini tutarsın? Şimdi ikisi de çok değerli birbirinden ama ben galiba yazılım. Hadi canım. Hmm. Ben vallahi donanımı tutarım. Hadi ya. Çünkü yazılımı insan gene oturur yazar. Donanım pahalı bir alet. Donanımı da insan yine oturup yapar. Yapar da pahalı. <gülüyor> yani ben öyle bir imkanımız olduğunu düşünmemiştim. Ve bir tanesini seçmem gerekse yazılım. Çünkü kendine donanımcı diyen benim tanıdığım yok. Arkadaşlarım yok. Ama yazılımcı diyen çok fazla tanıdığım ve i̇şte var. Yani yazılımı eğer ben uçurumun kenarından tutmazsam Oradaki pek çok kişiyi de tutmamış gibi hissederim. Bırak abi ben opus, yazayım opus, tekrar. Hoppist ya Oktay Demirci. <gülüyor> Sen uçurumun kenarından yayın yapamazsın. <gülüyor> Yaparım. Şu anda gidiyorum ben. Hemen gidiyorum şu anda. Tamam neyse hemen gitmiyorum. Biraz sonra gidiyorum. O zaman Fahir Önç için bir e, haber verelim. Verelim buyurun. E, çünkü Fahir'dir. 38 Stüdyomuzda... yaş gençleştiren parfüm mü? Fahir'de <gülüyor> stüdyomuzda olsaydı bu haberi Nerim uzun uzun anlatmak, uzun uzun konuşmak isterdi. Ee, Saran Holding yönetim kurulu başkanı e, eski milli yüzücü Saadettin Saran. Evet, parantez içinde 50 rol model. Ee, Kimilerimiz için gerçekten ulaşılabilecek en son nokta. Biliyorsun yakın zamanda 2012'de nikah masasına oturmuştu. Evet. Ve, Kimle e... evlenmişti mi onu bilmiyorum. Emek Hanım evlenmişti. Mutluluklar diliyoruz kendisine. Mutluluklar tabi defalarca diliymiştik ve Fahir galiba bir de telgraf çekmişti bu düğüne değil mi? Düğüne çekti evet hatırlıyorum. Saadettin Bey sizin genç bir hayranınızı. Ee, başarılarınız başarımdır diye bir şey vardı <gülüyor> Sonrasında Sonra fark etti geline hiçbir şey söylemediğini Bir telgraftan büyük rezaletti o Tabii evet düğün bitmişti çünkü ertesi gün gitti o düğün, şey, Telgraf gelin hanımı da tebrik ediyoruz Falan diye ama kaynamıştır o Ama herhalde şey ya ikisinden birine Çekiliyor değil mi o telgraf Ya gelin ya damat. Mutlu çifte diye genelde çekildi O yalan ama Fahir'inki tamamen kendi dertleriyleydi yani bence olmuş, dürüst bir telgraftı Ben onu hatırlıyorum Sonrasında evlendikten sonra Yeniden yüzmeye başladı Saadettin Saran. Aa Ne güzel Evet ve rekorlar üstüne Rekorlar kırmaya devam ediyor Geçen yaz Fransa'da altın madalya kazanmıştı Bunu, bunu atladık mı Konuştuk mu yoksa ya Konuşmuşuzdur, konuşmuşuzdur. Belki de Biz yokuzdur fire gelip Özel program yapmıştır <gülüyor> Olabilir belki programımızın şey, yayın dönemi yaz yayın dönemi olmadığı döneme denk geldiyse yani tatil olsak bile Fahir gelip konuşacağım Saadet abi diye alkollü de geliyor ya bazen Saadet doğru sahitli, olabilir gerçi hiçbir dinleyicimiz de Twitter'dan falan yazmadı bize Öyle, böyle böyle bir şey oldu falan diye duyulmamış olabilir 2-2.5 i̇ki, iki gibi geldiyse gece Alkol, <gülüyor> alkollü <gülüyor> büyük ihtimal. acaba ondan sonra mı Fahir'den anahtarı aldılar radyonun anahtarı yok ya Fahir'de evet doğru bu adam geliyor stüdyoya korsan yayın yapıyor diye yani korsan yayında değil de kimseye bir zararı olan yok bir şey özel yok. bir övgü programı yapıyor. Tabii. Yani sonuç olarak ee, <gülüyor> öyle bir övgü programı yapmıştı. Önceki günde İsveç'te 50 metre kelebekte rekor kırıp şampiyonluğa ulaşmış. Kelebek çok değil. zor ya. Hakikaten çok zor. Ve bence mantıklı değil. Nasıl mantıklı değil ya? Yani seyirlik güzel bir ee, yüzme biçimi ama... Tamam. Ee, bir adamın ben mesela korsan olsam. Korsan mı? Hı, hı Ondan sonra mesela gemiye çıkartma yapacağız. Yavaş yavaş böyle şeylerle sen gitmişiz. Sen korsanı nasıl, tip, nasıl bir şey zannediyorsun ya? Ee, i̇şte tahta bacaklı falan. Kaptanımız var. Papağan ha var. Ha sen kaptan değilsin. Ben yok diğer korsanlar. Sen miço gibi bir şeysin. Yani alt diğer korsanlardan inip, bir tanesi Kaptanın arkında Anlıyoruz. dedikodu yapan bir adamsın sen. E, kaptan bize huzursuzluk getirdi falan diye konuşuyor. Ama falan. emekçisin yani. Tabii canım yani o kaptan arkasından konuşuyoruz ama ne zaman konuşuyoruz? Hazineden mesela payımızı düzgün aldığımız zaman sesimizi çıkarmıyoruz ama Hazineden payımızı alamadık falan diye normal. Şimdi gemiye saldıracaksın diyelim. İsmail Saray sesiyle oldum. Fark ettin mi bilmiyorum. Giderken kelebek yüzer misin? Façata façata façata diye. Ha yani çok kullanışlı bir yüzme şeklinde gidiyorsun seyretmesi zevklidir de yani böyle acayip bir yoruculuk var bilmiyorum daha hızlı mı yüzülüyor ondan da emin değilim ama şeyde yüzenler vardı abi e, denizde yüzenler var Atisliği o da zevk için öyle yüzülür mü hadi gel birazcık façata façata façata Kelebekte şey var yalnız nefesi daha kolay kontrol edebildiğim bir yüzme tipi olabilir kelebek yüzmesi Valla iki Kelerini kolla çekiyorsun yüzüşün. o yüzden daha çok da gidiyorsundur falan da zannetmiyorum her şey olduğunu. Yani bazıları ben bunda daha rahat nefes alıp veriyorum falan filan diye böyle bir tercih ediyor olabilir. Havuzda da mesela çok var öyle. E, havuzu, havuzunda. zaten spor yapmayın. Ha, gerçi, o, o da şeye giriyor değil şey mi? Şey için ne derler e, performans olsun işte, çevreye bir şey olsun. Enerji harcayalım falan filan diye. Ama zevk için şöyle kenardan kenardan en güzel yüzme kırbağalama. Çünkü sohbetini de edersin kafan suya girmiyor ya hmm. Yana yanına Sohbetini hep şey yap Abi kumru yiyelim buradan sonra falan diye Bir yüzme çeşidi olsam, kurbağalama, kurbağalama mı olursun Kesinlikle Peki ya kulaç e, Kulaçta biraz açılalım mı dediğinde de biraz kulaç açacaksın Ben de o zaman tercihimi ortaya koyayım e, Madem herkes sırayla söylüyor stüdyoda e, Bir yüzme çeşidi olsam Sırt üstü olurdum Neden çünkü durma imkanı var Sırt üstünde de şu var çok asil bir yüzüş yani tavır gibi. Mesela Aşkı Memnu'da e, kim nasıl yüzüyor desen ben sana söyleyeyim. Bihter sırt üstü yüzüyordur kesin tavırlı tavırlı. He. Adnan Bey kurbağalama, Kıvançta at tutuğu, Behlül de Kelebek. Adnan Bey konusunda yanıldığına %100 eminim. İstersen konuşalım Selçuk yöntemle. Çünkü bu işi en iyi bilen odur e, diye tahmin ediyorum bu dönemde. Bence Adnan Bey sakin kulaçla yol alıyordur. Bu da olabilir. Kafayı daldırmadan kulaç mı? Ben kurbağalama olduğuna eminim. Yani çocuklarına baksın bilmem ne ne oluyor ne bitiyor. Kurbağalama da işte çok hakim olamaz ya. Sakin kulaç da şey yapar bakar. Ama Beylül'ün... bakacak. Bihter nerede çünkü Bihter çocuğu nerede kızı nerede oğlu nerede evet yani onlara bakacak. Oğul belki dalıyor suyun altında çak yapıyor. Bunlar önemli. Yani. Oğlan dalarak herhalde değil mi? Tabi yüzme biçimi zaten karakteri ele veren şeylerden bir tanesi. Beylül'e ne dedin? Beylül kesin kelebek. Behlül kaçar, façata, facata, facata, façata, façata, façata diyor. <gülüyor> Abi Ozan Bey demiş ki, Ege Bey için yüzmek sadece korsanların yapacağı bir şeymişti demiş. <gülüyor> ya işi gereği yüzüyor. Biz hepimiz hep için yüzüyoruz. Doğru. Ozan Bey soruyoruz, işi gereği başka yüzen var mı profesyonel sporcular hariç? Tabii yok. Korsan dışında kim yüzer? Kim yüzebilir? Korsan dışında e, gemisi batmış bir yolcu. İşimiz gereği gemimiz battığında O da iş değil bir Tabii. şey Hayat gaylesi Doğru Doğru o yüzden e, işi geri. yani profesyonel yüzücü ama Profesyonel derken sporcu olanlar Balıkçı değil Balıkçı de da yüzmez yani. Balıkçı dediğin teknede de durur O da işi gereği yüzmez de işte batarsa batarsa o da münferit olay Bir de onlar zaten şeyle gitmiyorlar ki balıkçılar Neyle? Şortla falan gitmiyorlar ki hepsi böyle şeyleri var Ama altlarında mayo vardır balıkçıların ne Hepsi vardır. Hepsinin var abi. Nasıl Niye zannetmiyorsun May ya? Adam denize düşerse soyunayım da mayo ile kalayım demez ki. Denize düşme değil, kayın ya da teknesinin batması durumunda. Balıkçılar denize düşüyor mudur acaba ya? Düşen balıkçı. Var. Mesela ben şöyle söyleyeyim, sen ben balıkçı olsaydık denize düşme hikayemiz olurdu. Ama biz zaten yaz zamanını giderdik ve mayo ile denize düşerim de bir şaka olsun diye. Yaz zamanı diye balıkçının öyle bir şey seçme şansı yok ki. Yok, değil mi? Tabii canım. Yaz zamanı gelene mayo mu giyiyor? İçine mi? Hastanet İçine... bir içlik giyiyordur. İçliğin altına mayo giyiyor. İçliğin tabii. altına mayo giyer. Herhangi bir anlamı var mı? Bakıyorum. Yok. Ama var tabii. Adi hastane... diye. Hastaneye götürdükleri zaman temiz mayo ile mesela Doğru. Baygın bir şekilde götürdükleri zaman tabii ki kurtulmasını diliyoruz o düşen balıkçıların ee, temiz mayo ile doktora ve ee, tıp dünyasındaki personele görünmesi lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Rolling Stones'un saksafoncusu öldü diye bugün de gazetelerde haber var. Onu nereye yazabiliriz acaba? Rolling Stones'un saksafoncusuyum efendim. Öyle bir adam yok ya. Ben Rolling Stones'un saksafoncusuyum. Buradan gireceğim. Yazdık yerlerde apaçıgillerin yüzmesi façata façata çarpı 2 demiş Burak Bey. <gülüyor> Ondan sonra ha bak Özlem Hanım demiş ki işi gereği yüzenler. 3,5 yaşındaki yeğenlerimin yüzme hocaları. Gerçi Doğru. Yüz, ama yüzme hocalarında da bir kendilerinin şov biz... De sana yüzme hocaları vardır. Ee, zannetmiyorum. bilmiyorum. İşgeli yüzen vardır. tabii yüzme hocası işgeli yüzüyor. Bazen mesela çocuk boğuluyor. O zaman ha mesela sen yüzme hocasısın. Hadi yavrum git bakalım şu köşeye kadar ben sana bakıyorum dedim. Orada çocuk bir yerde şey oldu. He. Kelebek mi yüzersin orada yoksa şey mi? Zaten orada bir panik var. Façata fıcata sen niye ilgi üstüne topluyorsun? Bence daha hızlı. Ama belki işte o can kurtaran kelebekte hızlı yüzüyordur abi. Onu da bilemezsin ki çünkü bazısının kelebeği kuvvetli, bazısının sakin kulucu kuvvetli. Yani çok ses çıkarması ve çevreyi rahatsız etmesinden öte yani kim hızlıysa orada özellikle can kurtaranlar için. Mesela can orada kurtaran ben... demiş, kana yan adam. Demiş ki can kurtaranlar demiş. Ondan... Ayar var mıdır acaba kelebekte? Nasıl ayar? Ben sanki kelebekte böyle façata façata faça da arada bir duruyorsun nerede geldik? Aa daha devam falan diyorsun gibi geliyor bana. Kafanı çıkarmadan da bakabiliyorsun ama ya suyun altında, suyun üstünde, yüzün açıksa. Altta, alttan ne anlayacaksın orada? Yengeç mesela. Yengeç, top yengecin 100 metre Sen ötesi. hep dibe mi bakıyorsun yüzerken abi? İleriye bakmıyor musun? Hep iriliğe, hep <gülüyor> iriliğe diye bir laf var. Denizde bilmiyor musun? Ben işte orada çok su fışkırttığından göremezsin diyorum. Kelebekte. Ya suyu çevreye fışkırtıyorsun sen. Sen kendine su fışkırtmıyorsun ki. Canım orada kollardan falan filan her taraftan sular akıyor tam gözünün hizasında şey oluyor. Göremezsin onu. Ama kurbağa öyle mi? Ağırdı çocuk. Fış fış fış. Damla Hanım şey demiş zaten. Nihal demiş. Parantez içinde Aşkı Fefno'daki Ednan Bey'in kızı. Ee, köpekleme yüzüyordur yüksek ihtimal demiş. Büyük ihtimalle o da sohbete dalıyordur falan. Ama şey ne derler? Çemçuk Ağız. kim? Son ha. bölümde Ağızı Çemçuk Ağız. Ha Firdevs Hanım evet Firdevs Hanım'ın da ben Firdevs Hanım da esas şey yüzüyordur ya Sırf yüzüyordur değil mi? Yok yok köpekleme yüzüyordur pa Palet gidiyordu. de gidiyordur o bence Palet değil palet çok kaba olur ona şey bu deniz ayakkabıları var ya kestane batması falan kenardan, falan. <gülüyor> kenardan, kenardan. <gülüyor> Onun böyle pembe bir deniz ayakkabısı vardır kesin Firdevs Hanım'ın onunla gidiyordur Büyük ihtimalle Ve de çok aşın var. Ben çok aşınım ve aşın saçlarını sokmadığından da eminim neredeyse da İşte o yüzden köpekleme yüzüyordur evet. kesin Bir de ilk girerken su soğuk mu falan diyormuş çünkü bir saat girim İşte görüyorsun bak. Adnan Bey girmiş Dubai'ye kadar gitmiş. Gelmiş bu hala ay su soğuk mu falan diye. Firdevs Hanım'ın bir yakın arkadaşından duyduğu bir şey. Yıllardır öyle birden suya girmedi felç olurum diye. Bak sonunda ne oldu? Kaderde varsa kaçama. Kaçama. Oktay Bey o zaman şu güzel şarkıyı dinleyelim. Sonra reklamlara geçeriz. Buyurun. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Nakles... Bu da güzel şarkı sevgili dinleyiciler öyle demeyin. İlerleyen dakikalarda dinleriz bol bol vaktimiz çok. Buyurun efendim. Baştan mı dinleyeceğiz? Bu şarkıyı mı? Baştan, en baştan. En en baştan. En en en, en en en en en en baştan. <Gülüyor> ya bu yüzme konusu büyüdü. Büyüdü mü? Yüzme konusu büyüdü. Bir kere ee, pek çok... Işini... Bizi linç ediyorlar. <Gülüyor> Sözlerim çarpıtıldı. <Gülüyor> Ve çok enteresan bir şekilde radyodan konuştuğunu ee, Twitter üzerinden linç ediyorlar. Evet vallahi hakikaten. Yani bu da herhalde bir ilk. Yani de e, pek çok e, sen dedin yüzerek korsandan başka hayatını kazanmayan. Ne dedik e, bir dakika? İşi işi gereği yüzerek korsandan yüzme. başka kim vardı? Kim var dedin? Pek Ve çok. laflarım çarpıtıldı. Ben o kadar ben dedim, çok işi gereği korsan yüzme hocası can kurtarandan başka kim vardı? Benim sözlerimi çarpıttılar. Sadece oradan cımbızla korsan aldılar ben demiştim ki efendim yüzme hocaları Can kurtaranlar, korsanlar dışında işi geri yüzen kim, kim var Kim var dedin. Oradan cımbızda korsanları aldılar ve öyle yansıtıldı ve linç edildi. İstersen e, kasetlerini dinleyelim. Hayır yani. dinlemeyelim. İlerleyen dakikalarda. <gülüyor> dinlemeyelim. İstersen dinleyelim çünkü bir tane daha var. Emin misin öyle düzelttiğine bir tane daha varmış. Bir tane daha vardı. Güler Ufuk göndermiş Lafımda bir tane daha var demiştim. Daha var demiştim. Ee, onu SAS komandolarını söylemiş miydin? Söylemiştim. Ne demiştin tam olarak? İşi gereği sas komandoları, yüzme hocaları, e, can kurtaranlar ve korsanlar dışında kim yüzüyor demiştim. Öyle demiştim. Ve de Neresi şimdi gelecek tweetler için e, sünger çıkaranlar dışında kim var demiştim. <gülüyor> Oradan korsanlar cımbızlandı ve linç edildim. Resmen linç edildi. Ben her zaman senin yanındayım Ege. Teşekkür ederim. Yani, yani halkımızın bir kısmı da linç edilmeye aç. <gülüyor> Niçe dedim diye ortaya fırlamaya açıldığında görmüş olduk. Bekoti Berkay Bey şöyle demiş. Korsansan nedir korsansan? korsansana sana. Korsansan sen. Korsansan, korsansan nedir? nedir korsansan? Korsan sanatçılar mı? Değil abi Japon ne eşkıyası olabilir? Deniz eşkıyası. <gülüyor> Deniz eşkıyası olabilir Allah Allah. mi? Nasıl o ko korsanı Türklerden almışlar? Demek ki Türklerin Amerika'yı Herkesten önce keşfettiği bir kez daha ortaya çıktı Ortaya çıktı bu da e, çarpıtılacağı Benzer bu lafında <gülüyor> e, Ve yazlık tecrübesi yoğun olan bir Dinleyicimiz, dinleyicimiz var Kenan Bey hı hı. E, Yazlıklarda sabah Saat 6-8 arası denize giren Emekliler evet onlar da yaşamak için <gülüyor> Çünkü emekli dediğin sabah 5.30'a Kalkıp altında denize girmek zorunda Hayat kainesi <gülüyor> 6-8 arası denize giren zombi yüzüşüdür Demiş hangi yüzüş şekline Böyle demiş olabilir dikkat et Yazlık tecrübesi konusunda kimse eline sudokemez Kenan Bey'in. onu da söyleyeyim. Emekliler olduğuna göre saat. Emekli dememiş. Çarpıtma Kenan Bey'in. Gördüğün o saatin linç, Linçe gider. Linç, linç edilirse ben cimvizlandı derim. Ee, ya şey, bak bir daha söylüyorum. Köpekleme yüzmüş. Köpekleme vallahi bravo. İşte, yani o saatte kalkanlar emekliler oluyor. Kenardan kenarciğim döneyim diyorlar. Adam gelmiş 60 yaşına. Kime ne artistik yapma derdi var? Kelebek mi yursun Hı. Hmm sen tam olarak ne demiştin o lafını ben bir daha söylettirmek istemiyorum ama çünkü e, işi gereği yüzenler mi kedi balığı avcılığı yapan bir adamlar evet, söylemiştim ne demiştin sen şunu da söyleyeyim mi? ondan sonra Ozan Bey söylemiş midyeciler var demiş Tabii ben aynen onu da söylemişti Ozan Bey midyeciler süngerciler kedi balığı avcıları SAS komandoları yüzme hocaları ve can kurtaranlar ve korsanlar dışında mecburen yüzen kim var demiştim oradan korsan cımbızlandı ve linçazı oldu resmen cımbızlandı ben şahidim ve ben seni ayakta alkışlıyorum ya da diğer kelimeler cımbızlandı yani cımbız cımbız onları aldılar korsanı bıraktılar o da daha mantıklı öyle yaptılar evet öyle yaptılar beni öyle linç ettiler <gülüyor> <gülüyor> ve ben eminim Fahir burada olsaydı senin bu az önce kurduğun cümleyi duysaydı seni ayakta alkışlardı teşekkürler biliyorsun Fahir coşkulu bir adam bir kere Besat oyuncularındandır <gülüyor> <gülüyor> Ay Çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ee, i̇şi gereği yüzen meslek gruplarını A'dan Z'ye bize anlattığınız için. Biz dün e, bir misafirimizle, Kenan abiyle dükkanda uzun uzun soğuk yenen şeylerin, daha doğrusu sıcak olarak bildiğimiz ama soğuk yendiğinde daha güzel olan şeylerin bir listesini çıkardık. Ne kadar güzel liste ve ne kadar güzel sohbet konusu. Hakikaten o yüzden e, geldi mi? onu konuşalım saat soğuk... hani soğuk. Ha Bizim sıcak olmasına rağmen soğuk. Evet. Tamam. Okei. Okay. Soğuduktan sonra tadı değişen ve güzelleşen hatta şeyleri konuşacağız önümüzdeki saat içinde. Şimdi yeni bir saate geçmenin coşkusunu istersen hep birlikte yaşayalım. Yapa! ben orada dedim ki biraz sahte oldu. yaşayalım. Oradan hep birlikte cimvizlenmiş ve coşku Bu kalmış. saatin sadece coşkusunu ben yaşayacağım diye aktarıldı ve linç edildim. Linç edildim. Ay ne güzel Türkiye olur bu ya. ...terk edildim gibi... ...linç edildim... ...linç edildim... ...buradan... E, ...türkü tadında olanlara mesela güzel bir yeni türkü fırsatı verelim... ...ve yeni saatimize Neşve ile geçelim... ...modern sabahlar... ...modern sabahlar... ...modern sabahlar... Yani evet, modern sabahlar... ...devam ediyoruz sevgili severler, ...soğuk geldiğinde tadı değişen... ...güzelleşen şeylerin listesini yapacağız bugün sizlerle birlikte... Twitter'dan sorduk sorumuzu et modern sabahlarına cevaplarınızı gönderebilirsiniz sizde. İlerleyen dakikalarda telefonlar da almaya çalışacağız ama dün mesela bana enteresan gelenlerden bir tanesi şehriye çorbası dolaptan çıktığında soğuk soğuk geldiğinde hmm. bir başka oluyordu. Gözlemi. Evet. Bu gözlem seninle paylaşıldı. Böyle bir cümle söylendi. Yani e, haklılık payı olabilir çünkü şehriye çorbası biliyorsun dolapta durduğu zaman dışarıda durduğu zaman da olur da böyle üstünde bir şey olur. Bir böyle bir katılaşma olur. Evet. O katılaşma senin beklentini mi düşürüyor artık? Ne oluyor? Ama tadında herhangi bir değişiklik yok. dışında başka bir değişiklik yok. O soğuk soğuk böyle bir şey. Makarna salatası herkese çok normal geliyor. Şehriyenin soğuk olması da aynı şekilde. Böyle e, nasıl diyeyim cana can katacak bir şey. Çorbadan sıcaklık beklentisini kafanda kırarsan lezzetinden nasıl cacık soğuk? Çorbaya mı giriyor bilmiyorum ama e, dün... Anneme gittim ben, bir kısa bir ziyarette bulundum. Ne kadar güzel kuru fasulye yapmış. Kur kuru fasulye, ocağın üstünde duruyordu ama soğuk. Bir gün önceden kalan. Ben dedim bunu yerim. Bir de tam böyle bir kişilik bir şeyde. Küçük tencereleri. <gülüyor> tam onda. Böyle iki kaşık aldım. Sonra annem önümden aldı. izin vermedi. Olmaz Isıtayım dedim. İsteyim Ama o kadar lezzetli geldi ki. Bir, bir ısındıktan sonra tabii yine aynı lezzetle devam ediyor. Oradaki aradaki zamana yazık. ısındıktan sonra da bütün esprisi kaçmış oldu. Ya işte. çok miydi? güzeldi. Yok değildi. Ya, biz, bir Etli de zeytinyağlı yemek kültürü olan bir ülkede bir şeylerin soğuk gelmesinin hiç yadırganmaması lazım ki pişmiş eti soğuk yemekte nasıl e, şey var? Ay baba yedin değildir. Niye füme et yemiyor muyuz? <gülüyor> Yok ben cümle şey olarak gelişi olarak iyi füme geldi. Füme et yediğimize göre fasulyenin içindeki eti de soğuk soğuk yebilmemiz lazım. Doğru. Sorduk. Aslında dedik sıcak yenen ama soğuk kendinde de pek güzel olan yiyecekleri soruyoruz. Tabi buradaki aslında yani bize. E, Doğuştan gelen böyle bir anlatılan bir şey. toplumun evet, kafamıza sokumuş şeyler. Dayattığı şeyler de diyebiliriz. Bak. Belki ilk adımı bu konuda şeyle atabiliriz. Börekle. Zaten ilk gelen cevapta o. Sigara böreği Özgür Bey demiş evet. ve kadın budu köfte. Kad ah. İkisini yazmış Bak şimdi. Hakikaten kadın bu da köfte zaten soğuk gelmiyor mu ya Yani soğuk gelmesinde yadırganacak hiçbir şey yok, yok Sıcak hali mi? güzel Soğuduktan sonra güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor Börek de öyle fırından çıktığında tamam çok güzel de Ay, bunu ısıtın getirin demezsin böyle. Tabi canım Hapur hapur yersin Kedisiz paşa demiş ki etli ekmek ee, Ya da demiş bıçak arası diyelim demiş Yapıldığının ertesi günü soğuk pek bir lezzetli gider demiş Aynısı işte bütün pile çeşitleri içinde öyle Dolaptan çıkar üstünde yağ hafif donmuş. Onu illa ocak ısısıyla değil vücut ısısıyla eritmek. Mesela. Kıymalı pide de öyle mi? Aynısıyla yani konuşulan bıça, konulardan bir bıça tanesi Bıçak arası farklı çünkü de kıymalı pidede bir yani donuk yağ şey yapabilir. Hiçbir yavanlığı yok. Bıçak arası sabah kahvaltısında bire birdir. Barış Bey bulgur pilavı, zeytinyağlı dolma, krep. Krep... E, evet. Gider, soğuk, Doğru. gider. Zaten krepi çok hazırladın. Kenarda bekledi. Soğuk soğuk yenir. Zeytinyağlı dolma zaten espri Dolma zaten, zaten fıtratı gereği soğuk. zeytinyağlı dolma zaten soğuk. Diğer madde bul bulgur pilavı. Bulgur soğuk pilavı. yemeği hiç denemedim. Bulgur pilavı da yenir ya. Gider Tabii gider. Tabii yenir ya. Niye yemeyiz Gider. gider. Ee, yani yanında sıcak bir şey de istemezsin. İstemezsin. Tek başına yeterli hale geliyor Tabii. işte o zaman. Sıcak olsa bir köfte ararsın gene. En kötüsü bir maşada sucuk istersin ama... Rekoç yaprak sarması üçer beşer gömeyeceksin sıcak soğuk dinlemeden demiş doğru. İttisiz et de dahil olmak üzere e, patlıcan kızartma ve yoğurt. E, o da zaten. Hayvansphey demiş hiç sıcak soğu hatta soğu daha yaygın sıcak çünkü çok kısa bir süreliğine sıcak olan bir şey bu <gülüyor> e, ama soğuk olarak günlerce muhafaza edip aklımızda gönlümüzde Aha, bak Zeynep Hanım demiş ki eşim kuru fasulyeyi soğuk yiyor güzel olduğunu iddia ediyor ama bence üşeniyor demiş. Ee, Zeynep Hanım hiç öyle demeyin. Başlangıçta üşengeçlik motivasyonu olabilir insanın ama sonra lezzetle Tabii. kendinden emin olur üşengeç insan. Yani, Adam ağzının tadını biliyor ya. Yani uçlarda dolaşmayı sever adamlar. Evet. Hem ben bunu sıcak yiyebiliyorum hem soğuk. Daha dün tattım yani o yüzden çok emin konuşuyorum. Zeynep Hanım mücver. Çok net zaten mücver ya. Tabii. Yani soğuk, mücver soğuk yenir yani. Bir de etli biber de olması demiş Zeynep Hanım ek olarak. Etli biber dolması... Soğuk yemedim. Hemen ben de yerim. yemedim ya hiç. Öyle soğuğu denk gelmedi. Yerim ama. Ya benim üniversitede e, arkadaşlarım vardı. Arkadaşlarım dediğim ikiz. Çok da sevdiğim arkadaşlardı. Ankara'da anneleri geldiği bir dönem eve gitmişler. Anneleri dışarı çıkmış. Alışverişe mi çıkmışlar ne? Çıkmış. Ondan sonra girmişler. Çok aç bir şekilde. İki kişi olunca bir de galiba böyle birbirinden de bir şey alma cesaret alma durumu var hemen mutfağa girmişler sonra tam coşkuları için coşku bundan sonra tencereyi açmışlar bir bakmışlar yaprak sarma bir tencerede de e, yaprak ne denir dolma yani bildiğimiz, bildiğimiz biber dolması olması. bir tencerede de yaprak bir de almışlar ona bundan sonra iki tencerenin de aşağı yukarı yarısı gitmiş ikisi birden bir de biraz da bundan yiyelim biraz da bundan yiyelim bir de iştahlı e, arkadaşlardı sağ olsunlar e, ondan sonra annesi gelmiş ne yaptınız siz? De? Biz de yedik, çok güzel olmuş anneciğim eline sağlık falan. Pişirmediği ortaya çıkmış sonra. Annesi geldikten sonra. Ben yaprak sarma yerim çiğden. Yani, çiğden yenir tabii ama e, çiğ olarak yediğini fark eder misin? Etmez misin? E, i̇şte o evet o biraz acıktıymış. <gülüyor> <demiş. gülüyor> ama yani hani değil ki soğuk. Pişmediğine göre soğuk olduğu bu hikayede anlaşılıyor. E, tamam soğunmuş, ee, En başta soğumuş zannedebilirsin de. Yaprak sarmanın çiğden yenmesinde... Etlisi ve zeytinyağınızı hiç fark etmez. Bugüne kadar sıkıntı yaşamadım. Tek sıkıntı pirinçler biraz kıtır ağzına gelir. Bir de o yaprak pişmiş yaprak gibi olmuyor. Ağzında bir top haline geliyor. Onu düzgün çiğnemek gerekir. Diyecek olanlara buradan Aman tavsiyem. dikkat diyoruz. Ozan Bey demiş ki tam istediğiniz şey değil ama puding tipi şeyleri sıcak yemeği seviyorum demiş. <gülüyor> <gülüyor> Sabırsızlık göstergesi bu. Ama puding'de hakikaten öyle bir şey var yani. Mis gibi kokan bir şeyi tencerenin kaplarına döküyorsun. Sonra bunu yiyemeyeceksin. Orada istiyorsun. nasıl körelteceksin kendini ve o heyecanı Hayır. Kaşık değil. Tencereyi parmaklayarak. İşte parmak Çünkü yerine ne kadar... kaşık kullanmayı ben. Yani kaşık o şeyi vermez ki. Yani tahta vermez, kaşık, doğru. tahta kaşık da olsa ince çalışman lazım orada. Hiçbir vücut organı kadar hassas değildir. Aslında <gülüyor> işte. Bir mutfak aleti. Şeyleri çıkardılar ya böyle plastik kaşıklar falan filan daha yeni malzemeleri kullandılar. O parmak gibi köşelerde kıvrım yapabilecek ha, ince şeyler ince görüyor çıkardılar. mu o kaşıklar? Tabii, tabii. Tenceredeki ince şeyi. Ne, o malzemenin adını unuttum ya. Plastik kaşık mı diyorsun? Plastik değil. yeni malzememiz var ya. Salamander mi? <gülüyor> <gülüyor> Plastiğimsi bir şey. Evet. Daha eğilip bükülen bir şey. Hani ne o ya? Bunun içinde bunu kullanmışlar falan bir. Şu anda bizi arabada dinleyen, evinde dinleyen şey diyor falan. Nerede kullanılıyor bir? Her yerde kullanılıyor canım. Çok böyle özel bir malzeme de değil. Ne kadar? Çok sıradan, sıkıcı bir malzeme. Polimer malzemesinin evet. adını mı hatırlamaya çalışıyorsun evet. Yoksa ka tahta kaşık gibi bir malzeme adını hatırlamaya çalışıyorsun? Hayır canım, alet her şeyin o Ham malzemeden maddesi. yapılanı var. Silikon mu? Silikon. Ha silikonlu kaşıklar var mesela. Oktay bazı konularda parmaktan iyi. Hadi ya. Tabi can olmayacak yerleri böyle sıkıştırarak bütün tecereyi sıyırabilirsin. Ben parmaktan iyi bir e, ham madde olduğunu düşünüyorum. Yani Anadolu insanı pudingi parmakla yer. Kenan Bey demiş ki intikam soğuk yenen bir yemektir. Ben bir kasaya bakayım demiş. <gülüyor> Devamında da. <gülüyor> Ay çok cevap ver. Hızlı hızlı bakalım mı onlara? Ben Yoksa... intikamı soğuk mu yerdim? Ben çünkü genelde hani soğuk değil sıcak sıcak böyle arkadaşlarla yenen bir yemeği tercih ederim intikam konusunda da. Çok alkışlı hakikaten ayakta alkışlamam gereken e, cevaplar geldi e, şöyle demiş kendime not e, çay ve bir gece önceden kalan lahmacun. Of. Çünkü ne yapar o bir lahmacunun yağını şey yapar eritir o çay. Çay ağızda pişmeyi sağlıyor. Evet Sağ vücuda bir destek Gizem Hanım da aynı e, pizza sınıfı daha doğrusu pizza söyleyerek pide sınıfını e, seçmiş. Hiç kimse itiraz mesela herhalde Demiş ondan sonra misafire yapılan yemek demiş Onur Bey. Sıcak iyidir ama misafirler gittikten sonra soğukken ayrı bir güzel olur. Ayrı güzel hakikaten bir daha çünkü zaten misafiri ağırlamışsın onun yorgunluğu var üstünde bir de ısıtmayla uğraşamayacaksın. Neyse amhum um çaralık. Köfte Damla Hanım'dan gelen cevap. Köfte çiğ pişmiş sedat, ve soğuk hali her şey de de, çok güzel. Arnavut ciğeri sıcak ekmeğin arasında soğuk arnavut ciğeri kuru soğan ve pul biber çok güzel bir tarifte bulunmuş. Sabah sabah yiyene <gülüyor> zor olacak şeyler tabii. Ve tersi. tabii ki diğer görüşlere de saygılı Sedat Bey. çünkü şöyle bitiyor tweeti. Biti, Ciğeri sıcak olarak da yiyen de var. Ne kadar güzel. Türkiye'nin şu anda ihtiyaç duyduğu şey bu işte. Sıcak yiyenlerle soğuk yiyenlerin diyalog ortamı. Hı, hmm. değişik bir cevap gelmiş Serkan ne? Bey'den. Kedi maması. Kedi mamaları çok güzel kokuyor ama tatları çok iğrenç. Ben zamanında kedim varken özellikle o ıslak mamaları denedim. Sen kendin mi denedin? Sen kendini yiyecek gibi düşünme. Kedi açısından söylüyor Serkan Bey. Ha, Soğuk yer. Diyor. Şimdi. Soğuk. Soğuk yer tabii canım da. Ben mesela o kuru kedi mamaları cips gibi çok güzel olabilir diye düşündüm. aç. Ondan sonra ıslak kedi mamaları çok güzel olabilir. Bir de Mel Gibson. Sen kokusunu beğeniyor musun ya onun? Aa, güzel kokuyor. İlk açtığında hakikaten hoş geliyor. Demek o ki kokuda... kaliteli bir koku şey almışsın sen. Mama almışsın. Ama tadı... Bir ara Mel Gibson mı dedin sen? Mel Gibson evet. Köpek mamasını yiyordu. Birazını kendi yiyip sonra köpeğe veriyordu. Ben Doğru. o zamandan beri bunun Zevk bir şey olduğunu düşünürdüm. Ama hiç öyle değilmiş. Özgür Bey kavurma demiş. Kavurma. Kavurma gider. Ondan sonra Yağız Bey etli yaprak sarması demiş. Bombastik olur. Hele ki dolmaların boyu 3-3,5 santimetre demiş. <gülüyor> Ali Bey demiş ilkokulda beslenme saatinde... saran, İsmail Saray Ali Bey ilkokulda beslenme saatinde evde kızartılmış patates kızartması. Soğuk soğuk. Yalnız soğuk patates kızartmasında e, değişik bir his var. İlk başta şey diyorsun. Ay soğuk soğuk nasıl yenecek? Sonra bir şey yiyip bitiriyorsun ve nasıl yediğini anlamıyorsun. Soğuk patates öyle bir şey. Duyguları da hayata, harekete geçiriyor. Başka? Ondan sonra başka. E, Hilal Hanım şöyle demiş. Barbunya ısıtınca daha güzel oluyor demiş. Barbunya bir başka güzel şey. Konuyu diyor. bitiren dinleyicilerimiz bunlar. Yani o listeyi tamamlamış. Ama ısıtığı, ısıtığı zaman ısıtığı, daha, da, daha güzel doğru. olan listesine geçmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ondan notunu aldık. Ondan sonra e, etini senin götürdüğün pide. Yağ donmasın diye eti sen götür diye tavsiye veririm demiş Burak Bey. Ondan sonra yani iç hazırlayarak yapılan i̇ç pide hazırlayarak. bir gün sonra çok rahat. Ha, yenir, daha az yağlı olacağı için Herhalde. yağ donma olayının önüne geçirmiş olmalı. Yaprak olabilir. sarma et kavurma diyen var. Ömer Ama anladığım Bey... kadarıyla zaten yağ donmasından rahatsız olan yok. Biz bunu zaten çayla ağzımızda pişirebiliyoruz tekrar. Ee, çorbayı ılık severim diyen Ali Bey var. <gülüyor> onu da yazdık efendim listemize. Kumpir. Aa, hiç Hasan hasta demiş ki kumpir. Kumpir yenir mi ya? Ben kumpiri sıcak da çok sevmediğimden soğunu nasıl yaparım Sevmiyor bilmiyorum. Sevmiyor musun? Bir ekonomik kumpire hayır demezsin herhalde. Ekonomik kumpir mi? <gülüyor> ne o ekonomik? <gülüyor> ekonomik kumpir var ya ya. Otuda hiç yemedin mi? Ben otuda hiç kumpir... Ha bir kere yemiştim. Biz gene bir kumpir konuşmuştuk. Bize stüdyoya yollamışlardı. O zaman bir kumpiri yalamadan yutmuştum da. E. Hiç hayatımda canımın kumpir çektiğini hatırlamıyorum. Bir kumpir olsa da yiyecek demedim. Kumpir. Sen kumpirci miydin mesela? Ben ben severim kumpir ya. Aklına kumpir geliyor yani ara ara. E tabi bazen gel hava durumuna bağlı biraz galiba. Tamam soğuk havada herhalde kumpir aklına geliyor. Yoksa <gülüyor> <gülüyor> sıcak. Hava sizce... durumuna bağlı olmadı ortaya çıktı <gülüyor> şu anda o cümleyi kurduktan sonra. Yani bir ekonomik kumpir dene derim ben. Ekonomik kumpir ne? Küçük kumpir. Yani bir bölüm büyüğü var. <gülüyor> en büyük boy bir de ekonomik ben, kumpir var. Ben malzemesi az zannettim. Tamam malzemesi de az yani patatesi şeyi... az. Her malzeme zaten benim ee, saygı duyduğum malzemeler. Patatesi tek başına saygı duyduğum bir şey. Çok Ama ne bileyim böyle çok da... Çok aramıyorum diyorsun. Vallahi. Kumpir de soğuk yenir. Yeri, doğru. Yeniyor. Yiyen varsa demek ki bu şey değil. Dinleyicilerimiz uçlarda yaşayan insanlar değil de. Zeynep Hanım şinitsel demiş. Bir de şinitseli eklemek istiyorum demiş. Şinitsel, şinitsel rahat yenir zaten ya. Tabii canım, tükür tükür, güzel şinitsel. bir şey. işte, hatta kıtır kıtır. Aa, Emre Bey bak demiş ki fırın makarna o. ya da fırında makarna. Isim ayrı bir tartışma konusu ama sonuçta demiş ikisi de soğuk gider. Doğru. Yani fırın fırın makarna da soğukken bir asaleti olan yiyeceklerden. Öyle vallahi, hakikaten de fırın. Yani demek ki e, insan olarak bizim ateşi bulmaya o kadar da ihtiyacımız yokmuş. Tabii Gerçekten ateşi kırın... sadece yemek ısıtmak konusunda kullandığımızı düşünürsek doğru, yokmuş. Çiğden yiyebilecektik yani bir dolu şeyi. Ee, Alişan Bey de şöyle demiş, kahve, soğuk kahve. Ben onu çok içerim çok da eleştiriliyorum o konuda. Soğuk kahve mi? <gülüyor> yani ben mesela kahvemi çok yavaş içiyorum, sonları bir ayrı. Ama sonra ülkemizdeki bazı kahve zincirlerinde bildiğin kahvenin içine buz katıp içmeyi gördü insanlar beni yıllarca peki neden eleştirdiler? Bir gün öncenin kahvesini yarın bulduğun zaman sabah içmek neden eleştirildi? Ne kadar dertliyim sizinle Niye ya. Niye ben peki hep linç edildim? Karnabaharın üzerine sarımsaklı yoğurt döküp yemeğinizi tavsiye ediyorum. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz Aydın. De, ee, karnabaharın üzerine sarımsaklı yoğurt. Sarımsaklı yoğurdu pabucun üstüne koysan yersin. O Öyle yüzden karnabahar şey geçerli bir cevap. Brokoli? Sen brokoliye yoğurt döküyor musun üstüne? Ben brokoli'yi hayatımdan çıkarmaya çalışıyorum. Çok faydalı olduğu için. Yani velev ki geldi önüne. Yani Hı -hı. çok da fazla bir yiyecek yok. Açsın da. Hiç yoğurtla yemedim. Biraz hafif sarımsaklı yağlı bir şeyle brokoli'yi şey yapalım. Ne? sarımsaklı yağlı bir şey dedin? Böyle bir taze sarımsağın yağda karıştırılmış karıştırılmışın. Fış fış yapacağım tavada. Üstüne mi dökeceksin? Yok yok. Soğuk zeytinyağı, limon. Biraz da içine e, hafif rende sarımsak. Cık. Sarımsak zaten şey. Ben yani almayayım tatsız oradan. Tatsız tutsuz şeyleri. Ee, yeniden canlandıran için. bir şey. Ee, ondan başka? sonra bakayım başka Nurdan Akgöz ne demiş? Kızartma soğuk güzel gider ama ben güzel. hala Ege'nin kedi köpek maması tadında kaldım. Çok ama çirkin. Hiç özenmesin. Varsa kedisi. O, ay bir tadayım falan demesin yani. O mamalarda çalışan bir gıdacı olarak demiş. Ha, o mamaların üstüne mi almış? Ya kusura bakmayın. Kediler çok beğeniyor hanımefendi ama ben çok beğenmedim. Yani. Benim damak tadıma uygun değil. Yani o mamaların yapımını bir görsen diyor, insan yemez onları diyor. Kediler bayıla bayıla yer tabi. Onun için yapıyoruz zaten demiş. Yani gibi, anladım ben. Ben de zaten yemedim. Tadına baktım da. Bir, kendi yemeyeceği şeyi niye hayvana yediriyorsun ya? Balık dünyasına girmiş ki zamanım. Ee, Lakerda, salamura hamsi ve sushi. Salamura hamsi hakikaten çok güzel. Bir Bunlar şey. zaten sıcak yenmiyor galiba değil mi? Sıcak sushi diye bir şey var mı? Yok suşi işte şey öldürüyorlar ya tuzla öldürülmüş. Ya öldürülüyor şey... da sıcak olan bu da sıcak suşimiz bir tane var, falan bak, diye baya, öyle bir şey var. var mı? Tabii. Vardır tabii o kadar çok suşi dünyası Şimdi, derin ki. Şimdi isimlerini şey yapmayayım Mikiya'ma Oktay diye bir şey var mesela o biraz daha sıcak geliyor. Pirinci soğuk kendi sıcak. Bence doğru bir şey söyledin Top. uydurmadın yani. Sebze ağırlıklı pizza sıcak soğuk her türlü gider demiş Erdoğan Bey. Doğru. Ee, Valla pizza da sebze ağırlıklı dışında şey de gider etli de gider yani. Galiba ee, nasıl sarımsak ve yoğurt her şeyi yediriyorsa Hı. hamurun üstünde de pabuç hamurun yersen, da öyle bir etkisi var doğru. Yani pabucunu hamura sarsalar doğru. Ondan sonra zanza var böreği deseler ben yerim. Biraz böyle bir ayakkabı tadı var lastikli falan filan dersin ama yersin yani. Tatlılarda mesela çok rahat zaten işte bir puding var bir de lokma. Değil mi? Lokma sıcakken Lokmanın aslında bir ayrı aslında... olur tadı. Tabii. Soğukken de gayet güzel. E, koyif fötesi demek ki o evrimde şey olmuş yani insanlar belki e, her zaman mikrodalga veya ocak bulamazlar Bir yemekler soğuk olunca aç kalıp nesilleri tükenmesin diye soğukta soğuktan da tadılacak şekilde dilimiz gelişmiş Öyle olmuş sevgili dinleyiciler cevaplarınızı bekliyoruz Twitter'dan buyurun Soğukta yenen şeyler konusunda konuşmaya devam edeceğiz Çünkü çok tartışılacak bir konu olduğu belli Oktay reklamı çok geciktirmişiz Onun Vallahi için ben hafif, şey ettirdim Reklamlar reklamlara olanacak ben onu söyleyeyim sana 3-3.5 okta olacak yani Modern sabahlar. Modern sabahlar. Çok duygusal söyledi kadın şarkı ya Hakikaten demek ki gerçekten sıkıntısı var Çok iyidir ama ya Kimdi bu hanımefendi? Kolbi ya. Kolbi. Sevgili çok, Kolbi. Çok iyidir. Ee, sıkıntıları vardı. Ee, atlattı onları. <gülüyor> Geçmiş olsun diyoruz kendisine. <gülüyor> Ozan Bey demiş ki... E, Gobit demiş. İçindeki domates yumurtadan sıcak olacak demiş. Sonraki e, mesajında da şöyle diyor. Cevaplarıma bir baktığımda ben soruyu pek anlamamışım galiba demiş. Teşekkür ederiz. <gülüyor> İrem Hanım e, yarma çorbası demiş. Evet çorbalar bize galiba şey geliyor. Şu anda en kafamızda kırmamız gereken şey çorbaların soğuk işilebilmesi. MS Podcast çirik demiş ki naneli yay, yayla çorbası. Ondan sonra e, Ezgi Hanım, Ege Bey brokolinin üstüne döktüğünüz o sarımsaklı karışıma acıcık tulum peyniri ekleyin demiş. Tulum peyniri pabucuma koysam yerim o zaman çok sarımsaklı doğru. karışım ve tulum peyniri brokoliyi çıkar aradan onu da çok, onu da çok güzel diyelim doğru. o zaman kasmaya gerek yok diyoruz teşekkür ediyoruz başınız ayrıtmayalım diyoruz yaprak sarması gelen cevaplar arasında intikam gelen cevaplar arasında popüler cevaplar haşlanmış yumurta ileri alın demiş haşlanmış yumurta bak herkesin kafasında oturan bir şey haşlanmış yumurtada soğuk olunca daha mı kokusu öne çıkıyor ya kokusu ve ağzındaki yamışlık hissi yani o ilkokul 4. sınıfların mesela şeyine git abi sınıfına. Veya sıradan bir pikniğe git illa okula gitmene gerek yok. Piknik yine açık havada da kokar mı? Yumurta kokar mı mesire yeri? Tabii. Yani mesire yerinin o doğa kokusuyla yumurta kokusunun birleştiği yerdir. Gerçi yumurta götürüyor mu artık çocuklar okula? alanında yani bilmiyorum ki. Her şey cipsler mipsler gidiyor. Cips mi gidiyor? Tabii canım. Beslenme çantasında. Tabii tabii yani. Hadi ya. Çocukların artık öyle bir... Yumurta kokusunu hassedemesinler yetişiyor. Dede efendi, yumurtayı bilmeyen çocuklar var. Ondan sonra George Orwell kim alkışlasın? Erdem Bey aşure demiş. Aşure Doğru zaten da. herhalde ben sıcağını yedim. Aşurenin sıcağı çirkin esas. Sıcak yemek haber değeri taşıyor aşureyi, değil mi? Puding, puding gibi. Aşure tatlılarda öyle bir şey var. Galiba. Ondan sonra ya, ben hiç sıcak baklava yemedim mesela. Nasıl yemedin ya? nasızm dimedi vallahi hiç hatırlamıyorum <gülüyor> sıcak sıcak fırından çıktı baklava üstüne şerbetini döküp getiriyorum abi demedi kimse bu bir de şey, şey var abi bu baklavacılarda o mesela tepsilerin durduğu yeri ısıtma teknolojisi var ya ama fırın sıcaklığı değil o verimlilik verir ama o yine bir bir evet i̇şte bir çok çok güzel olmuyor de. ya çok özlenecek bir şey olmayabilir o ya yani ölmeden önce yapmak istediğim şeyler listesinde baklavayı fırından çıkar çıkmaz yemek ve döneri dalından yemek var. Aman kaçlara dikkat ediyoruz? Döner galiba sıcak soğuk yiyen var mı Döneri genel cevaplar arasında. Döner diyen yok, yok. Döner galiba yenmez şey mi? Değil, yenmeyecek gibi. Yem vardır muhakkak ama çok sad olabileceğimiz. Lavaşın olarak. içinde düşünelim, soğuk döneri, soğuk lavaş ama. Soğuk lavaş, soğuk olmaz. Döner. Bunu bir ısıt dersin yani. İhtiyaç olur. Evet, hani ne kadar aç olsan da. 12 dakika en kötüsü bir tavada bir şey yaparsın. Büyük bir zevkten mahrum kalmışsınız Ege Bey demiş Zeynep yemedim demiştin demin sen? Köpek mamasının sonuna kadar bitirmenin demiştin. <gülüyor> Onu demiyor herhalde. Demin nasıl yemedin diye ha, sıcak baklava herhalde. Ha, sıcak baklava. Ee, evet. Gerçi sıcak baklava da ben biraz içindeki malzemenin e, olumsuz etkilendiğini düşünüyorum ya. Sıcak baklava da. mesela fıstık. Cevizin fıstığı mı? Fıstık, mu? ceviz mesela sütlü olanlar var ya ne deniyor ona, hani ona öyle ona şöbiyet. Şöbiyet ha. Şu Şöb o işte olan. İşte kaymaklı gibi böyle bir şeyli var. Yani sıcak yandığı zaman biraz böyle bir şey yapıyor. <gülüyor> Oluyorsun. Maalesef. Alişan Bey şey demiş. Bir de boyoz yanında soğuk yumurta. E boyoz da sıcağı soğuğu ayrı güzel olan şeydir. Doğru. Yumurta boyozda Boyozun sıcağı da aslında çok aranmaz ya. Ama fırın, fırınında yiyorsa adam şey der. İki dakika sonra çıkıyor tazesi der. şu yumurta şu yumurtayla biraz nefsini kör at, Sonra sıcak boyuzu yalar. Özgür Bey demiş ki döneri soğuk yemişliğin var demiş. Heh. Bugün olsa yine yerim demiş. <gülüyor> Ayrıca döner dalından yenmiyor. İçi pişmediğinden demiş. Ve bunun bir pişmanlıkla söyleyeyim. Yani üz, üzgün bir şekilde söylemiş bunu. Valla çiğ etten korktuğumu nereden çıkarmış? Bilmiyorum. Çiyette'den değil de Özgür Bey'e de benim tavsiyem yani orada e, döneri dalından yerken e, biraz hassas ve olmak lazım ve ince görmek lazım. Yani tabii, böyle tabii hard açlıkla diye. hard diye ısırtmak değil. Büyük ihtimalle kaçamak yani Hatip, bir anlık bir boşluk yakaladı. Ustası arkasını döndüğünde hemen ısırdı. Halbuki böyle izin verildiğini bilse inceden sen inceden yerler. Tabii. İnceden inceden yürüyeceksin. Mısır yer gibi. Nasıl mısırda hard diye ısırıp koçanını yemiyorsan dönerde de öyle kenardan sıyır sıyır. Kızartma diyen yani olmadı ona şaşırdım demiş. Oldu efendi. E, domates soslu böyle dolaptan çıkar çıkmaz. E, Doğu devrim özdemir soğuk dönmez, dönmez ki demiş. Ve bu da bugünün Evet hakikaten son, son cümlesi olsun. Olsun. olsun. Dönmez ki. Soğuk ben bunu sırtıma ki dövme yaptıracağım. Only God can judge me <gülüyor> ve, ve soğuk, soğuk dönmez, dönmez ki. ki. İkisini de sen mi yaptıracaksın? Sırtım geniş benim diyorsun. Yani daha doğrusu ikisinde sırtına mı yaptıracağım? Kürek kemiği mi yaptıracağım? Sağ ha. kürek kemiği Only God Can Judge'be, öbür tarafa da soğuk dönmez ki. İstersen birini öne yaptır, birini arkaya yaptır. Hay hay. Mesela önden geliyor Only God Can Judge'be. Adilend dediğinde. Ondan sonra <gülüyor> adamın önündeki dövüğü gördü mü diye sırtına bakar. <gülüyor> soğuk dönmez, dönmez ki. ki. Vallahi çok güzel bir sözmüş ya. Soğuk döner mi hiç diye de kullanılır bu. Şey ben bugüne kadar söylediğim şeydi. Aa domates yenmez mi? En son mesela saltanın dibinde kaldığında Domates yenmez mi denir Bundan sonra soğuk dönmez O mi da diyorum. dövme yaptırılacak bir şey değil Domates yenmez mi Oktay Bey çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için ee, Ben de dinleyicilerime sabah... çok teşekkür ediyorum Dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum Hakikaten çok güzel cevaplarla Ufkumuzu açtılar listemizi büyüttüler Bunların hepsinin de aslında Gider ayak bir tartışma olacak gibi ama Bunların hepsi de bana kahvaltılık gibi geldi Meze mi yani Yani kahvaltıda gayet güzel yenebilecek şeyler kızartmasından pidesini yani soğuk yemek bir de e, hayatın akışını düşününce ısıtmaya vakit olmadığı için kahvaltıda soğuk soğuk kızartma da yersin efendim e, pide de yersin brokoli de yersin diyoruz <gülüyor> teşekkür ediyoruz günün yorumu ve e, toparlama iş yani aslında suyu, toparlamaya gerek yoktu yani soğuk dönmez ki en güzel yorumdu Yarın sabah yine macera dolu bir cuma sabahında buluşacağız sevgili dinleyiciler. Manfuran'ı da sansla bitiriyoruz bugün programımızı. I will wait to add bir, bir gün olacak. Pasta, mozzarella, salsa e pasione. Allora, pepper jam. Gerçek İtalyan pizzası, pepper jam gurme pizza da yenir. Pepper jam gurme pizza, Tavros alışveriş merkezinde. Buon appetito a tutti. Mua.